Merhaba, Açık Radyo 94.9 Kamus'la güreşteyiz. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Ben Evrim Demirören. Efendim hatırlarsanız kışı bitirememiştik. Elimizde o kadar çok şey Zarur var ki. Et, zaruri program. Zaruri program oldu bu. Çok ee, güzel kestin yalnız Didem <gülüyor> Efendim bir şok oldunuz sanki. <gülüyor> Başlamadan Twitter adresimizi de bir hatırlatalım Didem'ciğim. Kamusla Güreş Twitter'da. E, gmail adresimiz kamuslagüres.gmail.com <gülüyor> Evet gene e, Twitter'da bugün bahsettiğimiz pek çok kaynağa ulaşabilirsiniz görsellere. Şimdi efendim e, canlılar üzerindeki kışın etkisinden bahsediyorduk. Ben... Hmm. E, Keyif ve zaruretin ardından diğer kalan başlıkları bugün ele alacağız ama bahsetmediğimiz ve üçümüzün de çok ilginç bulduğu bir konuya değinmek istiyorum. Bu buzun bir koruyuculuğu korucu, koruyucu, yok etmeyen yanı var. İçinde bir şekilde kalmış olan şeyin bozulmamasına neden oluyor. Bunun enteresan örnekleri var. Mesela Sibirya'da 2013 yılında bir mamut bulunuyor. E, büyük ölçüde korunmuş ve 39 bin yıl öncesinden gelen bir mamut bu. Bin, bin, bin, bin evet. E, zaten mamutlar o kadar e, eskide kalmış hayvanlar ki e, DNA'larının e, korunduğu e, fark ediliyor. Ve bilim adamları arasında bunu klonlayalım mı klonlamayalım mı ile ilgili bir tartışma var. Etik olur olmaz e, nesli tükenmiş bir hayvanı. Ee, keza insan da bulunmuş böyle pek çok örnek var ama en ilginçlerinden biri Alplerde bundan 25 yıl kadar önce Ötzi adı verilen bir insan bulunuyor. Ötzi. Evet Ötstal bölgesinde bulunmuş Alplerin hmm. bulunduğu bölgeden dolayı adı almış 5.250 yıllık bir insan örneği bu. Ee, ...ve e, bu insan örneği incelenirken... E, ...hemen hemen hiç bozulmamış aslında... Nereden bozuluyorsun? Ee, Didemciğim bu bilgileri sen... Va, benim arkeolog bir arkadaşım var... ...o bu konuda bana bazı tiyolar verdi aslında... ...ve çok iyi oldu... Ee, ...adam kahverengi saçlı, kahverengi gözlü... ...1.65 boylarında bir adam... ...okla sırtından vurulmuş, dövmeli bir adam... Hmm. Ee, ...önce hatta bulduklarında... ...işte bundan 3-5-10 yıl önce orada e, ölmüş düşmüş biri gibi zannediyorlar... ...sonra kılığı kıyafetti ve özellikle e, tıpla ilgili insanların eline geçtiği zaman bulunan verilerden... Ee, adamın 5500 yıl evvelinden geldiği anlaşılıyor. Vay arkadaş. Sormayın şu ilginç bir kere tabi bu buzun e, hiç yok etmeden koruyucu olma özelliğini bize e, gösteriyor. Bir yandan da eee Tabii kışla ilgili bir yerde yaşayan biri bu şahısta ayı kürkünden şapkası varmış başında hayvan derisinden pantalona ayakkabısı kesesinde ufak tefek aletler kurutulmuş mantarlar böğürtlenler baya bir şeyler yapmaya daha çıkmış ama belli ki korunamamış düşmanlarından okla sırtından vurulmuş. Böyle. Çok ilginç bir hikayeymiş hakikaten. Evet adam kendisi 50-55 kilo civarındaymış ama bütün tabii kanı ve sıvısal her şeyi yok olup kuruduğu için bir tür mumya gibi 10 kilo olarak bulunmuş ama bütün bu özelliklerine varılabiliyor. Bu buz içinde dondurma hikayesi de çok ilginç. Araştırırken e, yıllar sonra çözülmek üzere kendilerini buzda donduran bunun tabii ücretini hmm. ödeyerek i̇şte. 230 kişi oldu. <gülüyor> Ücreti mukabilinde <gülüyor> donduruluyor. Şey Cevap ben de onu merak o, ettim. <gülüyor> <demedim>. Kadere dahil. <gülüyor> Ay, bir kadere dahil değil. Bence bir tanesinin ailesinde bayağı savaş çıkmış hatta. Yani çünkü aileye para kalmayacak. Bütün parasını bu dondurulma işlemine e, veriyor. Yaklaşık 230 kişinin bu şekilde dondurulduğu bilgisiyle karşılaştım. E, hmm. böyle de bir bu enteresan şey. bilgiler. Evet. Şey. <gülüyor> Alacak arandık. Şimdi efendim etkiler bir etkisi şu sizi yok etmiyor sonsuza kadar koruyor. Daha evvelki programlarda bitirdiğimiz keyif ve zaruretle ilgili etkileri vardı. Şimdi mağduriyet başlığındayız. Sonsuza kadar olmasa da bir, bir bir bir süre koruyan buz da var yani buzdolaplarında biliyorsun. Ah falan var değil, değil mi? Yani. Evet. O kışlık olarak da hani kullanılan malzemelerin, hazırlanan malzemelerin oraya doğru hani doğru. Diye... Buzdolabı da kışı yaşatan bir, her mevsim yaşatan bir araç olarak karşımızda. Doğru. Mağduriyet <gülüyor> dediğinde çok sevdiğim Metin üstünde bir sözü geldi aklıma yine. Kar bu ülkenin gerçeklik yorganıdır. Batısına yağınca doğusu da hatırlanır der <gülüyor> ya. Tam aynı bile değil belki. Burada böyle biraz gene eğlence gibi algılanıyor ama hatta Türkiye'nin çok zor geçirdiğimiz... ...günlerinde bir kar yağıyor... Herkes. ...karın tadını yine çocuklar çıkarıyor... Evet, ...klişeler... <gülüyor> ...klişelerden biri de esnaf dayanışması... ...böyle bildiğin küreklerle... ...şey süpürgeleler, fırçalarla... ...bir kar küreme şeyi oluyor... ...böyle humharca bir girişim oluyor... ...doğru, <gülüyor> açalım önümüzü de... Falan. ...müşterimiz geçsin kapımızın evet. önünden gibi. <gülüyor> Şimdi mağduriyet yanında da tabii yoksulluğu, e, hastalıkları arttıran e, bir etkisi var, faturaları miktarını Maalesef. yükselten hı hı. E, ve bir de sokakta yaşamak zorunda olanlar var. Tabii en acısı sokak insanları, e, bir yanıyla sokak hayvanları belli bir dereceden sonra onlar da korunamıyorlar çünkü bir de sokakta çalışanlar var. Evet doğru diyorsun yani sokak hayvanlarına dair mesela son dönemde yaşanan bir ilginçlik vardı değil mi bu sokak kulübesiyle ilgili olarak. Atlandım, bu, İsküdar bir İsküdar Bülgesi'nin. Evet, e, son zamanlarda bu konuda duyarlılık arttı da aslında biraz. Özellikle e, sosyal medyada çok haberleşmeler oluyor. Ya da hayvanları korumak için işte suyuna bir damla zeytinyağı eğer damlatırsanız donmaz. Veyahut da işte e, köpek kulübesi koydun koymadın diye. Kadıköy'de de bir e, sanki öldürme vakası evet. oldu. Evet. Tam sebebi evet. o bilemiyoruz o mu değil mi ama bir yandan da psikolojik etkilerine de bakalım değil mi? Evet aslında e, psikolojiyle de paralel keyfi bitirmiştik ama keyifle ilgili e, başlıklardan bir iki tanesine e, değinebiliriz ve onu da bağlayabiliriz psikoloji kısmına. Mesela giyim kuşam da ...bir yanı, bir yandan zaruret... ...korunmak lazım... ...yani eldivendi, bereydi, içlikti... ...bunlar hı hı. bütünüyle kışa ait... Instagram şeyler. çıktıktan sonra... ...bizler kardan, kıştan keyif almayı öğrendik... ...gibime geliyor benim... evet ...o da deminki şeye Kareli bağlı... ...kareli battaniyeler, sıcak çikolatalar, kitaplar... Ben ...olmazsa olmazlarım, değilim. kitap keyfim... ...evet, <gülüyor> fotoğraflar... Hı hı. ...demin dediğimiz batının kardan anladığı... Evet. ...kısım herhalde bu evet. biraz... Bir de yemek kısmı da keyifli bir kısım gibi Tabii gene öyle. zaruretten keyfe dönen evet. neler geliyorlıkları geliyor? benim çocukluğumun yine en önemli böyle telaşları içindeydi tarhanalar yapılır erişte kesilir kavurma konsollabının dolabının olmadığı zamanlarda tel dolaplar vardır hmm. etler saklanmak için kurban bayramlarının yaza geldiği dönemlerde kavurmalar yapılır saklanır turşular tarhana, tarhanalar salça, salça reçel evet. hmm. pekmezler benim anacığım çok güzel tarhana yapar kazanlar kurulur konserveler yapılırdı kışın değerler ya demek için ya böyle bir iç sözlüğüne varıyoruz aslında bir yandan baktığın zaman içi dönük bir hazırlık da söz konusu değil mi? O hazırlık sürecinden bir tanesi. İşte eve dönülüyor kafe. çünkü. Herkes evet. eve giriyor artık. Eve gidiyor. Evet ona, ona dair bir hazırlık söz konusu. Evet, e, bir yandan da bu evin içinde başka keyifli öğeler de e, gene tabii Kuzey Yarımküre'de anladığımız e, yılbaşı kışla beraber anılan bir sözcük. E, daha çok Hristiyan geleneğiyle e, bağıntılı belki ama e, bizde daha batılı ve şehir insanının da benimsediği evet. Noel ağaçları, hatta onların üzerine pamuklar konur kar yoksa bile, süslenir, işte hmm. kardan adamlar birazcık kar yağdı mı hemen yapılmaya başlar boyut boyut. Şimdi bu kartpostal gönderme geleneği bitti ama çocukluğumdan hatırladığım onlar diğerlerine göre biraz daha pahalı olurdu hatta kartların üzerinde böyle simlerden her efekti hmm. yapılırdı. Ben çok severdim çocukken. Se çok sevdiklerime paraya kıyıp ondan alıp yollardım. <gülüyor> Doğru. Öyle ışıklı güzel bir yana ama hep işte karşı karşıya geliyor. Sanki böyle zıtlıklarla dolu da bir şey. Bir yandan uygun şartlarda yaşayana, ısınana, barınacak bir eve olana... Keyifli yanı ortaya çıkıyor. Evrim'in bahsettiği keyifli Instagram resimlerinden Hı -hı. işte geyik motifli e, çoraplara ve oyunlara işte artık ne kadar yana. paranız varsa o kar tepesine çıkıp e, <gülüyor> kar sporları yapıp sıcak şarap içmeye. Sataşma var. Satajma yok canım spor ayrı bir şey. <gülüyor> ee, Öteye ee, de şöyle ha e, bu halk kültüründe de ne bileyim seyirlik oyunların, bilmecelerin, masalların bu evden hmm. çıkılamayan uzun kış gecelerinde üretildiğini. Evet, evet. Kerem'in bahsettiği Hı -hı. evin içine girişin Uzantı evin içleri. içinde. onlar çok doğru. Ee, ve mağduriyet yanı da tabii e, benim aklıma Ayfer Tunç'un bir öyküsü geliyor e, Soğuk geçen bir kış diye bir öykü Evet muazzam bir hikaye Evet Kerem'de e, ben de okumuştuk e, e, Ben de Aziz Bey hadisesi kitabında var can yayınlarından basılan Yaşlı bir adamı anlatıyor kimsesiz hı hı. E, ısınamıyor evinde yakacakla ilgili de ciddi sorunu var ...onun nasıl üşüdüğünü anlatan o kadar etkili paragraflar var ki... ...bölüm okumayalım, aslında direkt öyküyü e, önerelim. önerelim. Evet, soğuk geçen bir kış ay Tuncun. E, öyküyü bu, okurken üşüyorsun böyle değil mi? Yani öyle, öyle bir hissiyat Aynı his çocukluğumdan beri bende e, kibritçi kız da evet, olur. Evet, aynı. Andersen'in Çocukların psikolojisinde bozan masallar e, serisinde. Onun üşümesi de çok detaylı betimleniyor evet. hocam. Ve donarak ölür Do aslında, rüya görür. Ee, gerçekten e, bunlar bu mağduriyet başlığı altında ele alacağımız örnekler. Masallardan de... bahsetmişken bence masal gibi bir müzikle devam edelim. Aa, evet, biz da... Vivaldi'den vazgeçemedik. Üçüncü programı son anda karar verdiğimiz için... ...üçüncü programda Vivaldi'nin mevsimlerinin kış bölümünün birinci bölümünü dinliyoruz. kamusla güreşe devam ediyoruz. Kış programının eskimo uzmanı Evrim Hanım var. <gülüyor> Öyle oldu cidden. Değil mi? evet ya evet. sen de neydi meşhur şey Amok. Amoksen. Amut, amut bir sürü var canım hep Amoksen de. E şimdi şaka bir yana kışın etkilediği insanlar kışla yaşamayı öğrenmiş ve yaşayamamış. Kışın zorluklarını, mağduriyetlerinin yaşanmasından bahsediyorduk. Eskimo'lar Avladıkları hayvanların derilerini giysi olarak kullanılıyordu. Yani hayvanın hmm. her şeyiyle e, onların hizmetinde olduğunu söylemiştik. Daha sonra Avrupalı misyonerlerin işte bu e, artık kutuplara ulaşımın açılmasıyla birlikte Avrupalı e, misyonerlerin e, ve tüccarların da kutuplara ulaşımıyla e, avladıkları hayvanların postlarını Avrupalıların getirdikleriyle takas etmeye hmm. başlıyorlar. Hmm. Eskimo'lar arasında bu Hristiyanlık dinini yaymaya çalışan Misyonerler Eskimo dilini Yazıya dökerek özel bir alfabe Geliştirmişler hatta bu alfabe Bugün Kanada'daki Eskimo gazetelerinde Kullanılıyor hmm. Hükümet de zaten onları yerleşik yaşama Özendirmeye çalışıyor tabi artık Klasik anlamda Eskimo göremiyoruz. Artık igloların yerine prefabrik evler, çağdaş mobilya ve gereçler kullanıyorlar. Köpek kızaklarının yerine motorlu kızaklara geçmişler ve hazır giysiler giyiyorlar. Avcılık yerine de petrol rafinelerinde hmm. e, madenlerde işçi olarak çalışmaya başlamışlar. Evet. E, bu kuzeydeki yaşam bana şeyi anımsattı. Sen bu giysilerden de bahsederken ...hayvan postlarından hı hı, yapılan hı şeyler... Hı. ...birden gözümün önünde bir resim canlandı... ...yapı kredi yayınlarının... ...bilim insanları... ...ansiklopedisinde ben... ...bu bahsettiğim... ...kaşiflere ek olarak... ...Alfred Wegener diye bir Alman bilim adamıyla... ...karşılaştım... Hı. ...adam özellikle iklim bilim uzmanı... ...gerek meteoroloji gerek kıtaların kayma teorisi... ...için sürekli Grönland bölgesinde... ...Danimarkalı bilim adamlarıyla... ...çalışıyor ve aslında... ...onun da sonu bahsettiğim ağzı kâşifler gibi ölümle bitiyor. Yani bu kutuplarda çalışırken e, bir arkadaşıyla beraber gene fırtına ve yiyeceksizlikten dolayı e, ulaşamıyor diğer insanların yaşadığı yere ve ölüyor. Onun bir resmi vardı. E, Yapı Kredi Yayınları'nın Bilim İnsanları kitabında. E, yayınlayalım Twitter sayfamızda. E, sadece yüzü insan gibi. Hmm. diyorum kutup ayısı postu gibi bir post giymiş. Sadece hmm. o koruyor onu. E, buradan da Thank <laughs> aslında orada en korunaklı olan ve kutubun iklim şartlarına uygun bir biçimde metabolizmaları vücutları gelişmiş hayvanlara geçiş yapabiliriz hı hı. E, aklımıza genelde hep penguen kutup ayısı geliyor ama araştırdığımda o kadar çok hayvanla karşılaştım ki e, kuşlar var bir kere çeşitli martılar, albatroslar kırlangıçlar, kutup sumrusu denilen e, hayvanlar onun dışında balıklar var çeşitli e, kuzey kutbuna yakın yaşayan e, küçüklü büyüklü balıklar, Köpek balıkları ve balinalar dahil. E, kutup tavşanı, kutup tilkisi diye anılan, direkt bölgenin e, adıyla anılan ve çoğu da beyaz olan e, hmm. hayvanlar Balina bunlar. Balina kemiklerinden ev yapıyorlardı galiba değil mi? Hmm. Evet, yani. evet. Şey, çatmak galiba. için değil evet. mi şey? Ne ilginç ya. Foklar, morslar var ki bunlar genelde kutup ayılarının besinleri oluyorlar. Ee, i̇lla bu bembeyaz karların buzların içinde olan hayvanları düşünmeyelim. Misk öküzü var. Daha Kuzey Amerika'da yaşayan hmm. böyle inanılmaz kalın bir post içindeler. Özellikle kışın. Tabi kurtlar var. Bahsetmiştim Cermen mitolojisinde çok geçiyor diye. Ee, Ren geyikleri var. E, ulaşım içinde e, kullanılan kaplumbağalar, baykuşlar gibi o e, coğrafyaya ait pek çok hayvan. Ben kutup ayısı ile ilgili birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Burada belki bu hayvanlarla uyum sözcüğüne varabiliriz. Hı -hı. Çünkü bunlar o e, soğuğa e, renge ve mevsim özelliklerine çok uymuşlar e, kutup ayısının hayli e, iri olanları 3 metre 30 santime kadar boyları var çünkü bazen de ayağa kalkıyorlar böyle yıldırıcı hmm. olmak için insan gibi 700 kilo civarında kiloları var 700 kilo. Evet, 700 kilo. Bir tona yakın. Özellikle morsları, fokları, e, somon balıklarını yiyorlar. İnanılmaz bir koku alma duyguları varmış. Hep uyum sözcüğüne gidiyoruz. Çok ilgimi çekti. 30 kilometre ötedeki fokun kokusunu alıyormuş doğru bir rüzgar esiyorsa. 30 kilometre. Kilometre. Çünkü tabii e, besin <gülüyor> o kadar az ki e, o coğrafyanın en saldırgan, en büyük, en güçlü hayvana aslında. Fakat bu hayvanları bulamadığı zaman aç kalıyor, açlıktan ölüyor. Ve ne yazık ki şimdi e, küresel ısınmadan dolayı gittikçe ısı arttığı için e, buzullar azalmış vaziyette bu hayvanların da yaşaması ile ilgili e, çok olumsuz bir takım senaryolar var. E, yani artı iki derece daha arttığı zaman dünyadaki aslında e, sıcaklık e, kuzeyde bir takım ülkelerde tarım yapılamayacağı kum fatınlarından dolayı deniz seviyesinin yükselişinden ötürü şu an bildiğimiz bir takım kentlerin ve limanların yok olacağı gibi... E, ...korkunç senaryolar var ve bunlar gerçek senaryolar aslında. Su sıkıntısı, mercan kayalıkları azaldığı için oradaki canlıların ölmesi söz konusu. Şimdiden e, kutup ayıları ve birçok hayvan üzerinde etkisi var. Gene kutup ayılarına döndüğümüzde e, inanılmaz bir izolasyon var vücutlarında. Üç kat... E, Böyle bir katman o kadar korunuyorlar müthiş yağlılar. Zaten yediği hayvanın da mesela foku yiyecek çok güzel derisini soyuyormuş. Sadece yağını yiyormuş. Allah Geri kalan etlerini de işte o ortalıktaki diğer e, diyelim ki kutup tilkileri Herkes ne yani. Evet hı? bu doğa çok güzel ayarlıyor ya bu ayarlayamayan insan sanıyorum. Yiyin efendiler yiyin. Yani e, evet o da başka bir <gülüyor> noktaya. E, çocukları çok ilginç. E, 500 gram doğuyormuş sadece kutup ayısı yavrusu. Bir buçuk yaşına kadar anne ona bakıyormuş ve süt veriyormuş. Sonra o kocaman dev hayvan oluyor. Oldu <gülüyor> ilginçmiş. 70'lerde çok azalmış sayıları. 1973'ten sonra korumaya alınmışlar. Hayvanlarla ilgili daha çok bilgi var ama artık programımızın sonuna gelmeden biraz sanatta kardan kıştan bahsetmek istiyoruz. Neler var mesela? Evrimdesen de var mı sanatta bir şeyler? Vallahi şimdi e, kardan kıştan konuşunca Orhan Pamuk'un Kar Romanını Tabii, hatırlamadan olmaz. Kar romanının kahramanı K ka, şiirini karsın karlar arasında buluyor. Aslında e, kar romanında bizim ilk programlarda konuştuğumuz o tekinsizlik, o karanlık yönü değil. Karın e, daha çok örtücü, dingin, saltıcı yön hmm. ele alınıyor. Kar, Kars'ta hayat. Kar yokken Kars'ta hayat yok gibi kar romanına baktığımızda. Ve orada karın yağdığı anda kapladığı o beyazlık e, bütün Kars'ta eşitleyici bir şey. Hmm. Bütün binaları olsun, zenginliği olsun, fakirliği olsun, ideolojileri her şeyi. Kar romanında böyle. E, Hakkari'de bir mevsimde kar. E, orada... Aynen bir roman kahramanı kadar etkili. Roman karların altındaki hakkar de geçer ve benim çok etkilendiğim e, bir noktası e, kazazedenin öğrencilere yaptığı konuşmayı hatırlıyorsanız eğer orada sizler karlar üstünde ayak yürüyüp ölmeyenlerdensiniz <gülüyor> diye seslenir öğrencilerine. Öğrettiğim her şeyi unutun. Kazazedenin gidişi, suların erimesi, e, karların erimesi, suların ee, ...akmaya başlamasıdır, kar yağdığı müddetçe kazazede oradadır Hakkari'de bir mevsimde. Hmm. Her ikisinde de sanki karla var olan evet. şey söz konusu. Hmm. Sende hmm. de güzel bir alıntı o, mı var? Evet, Orhan Pamuk'tan bir alıntı var. İşte Yapıkay'da yayınlarından çıkan İstanbul Hatıralar ve Şehir'de hmm. e, kardan bahsediyor. Kar diyor çocukluğumun İstanbul'un ayrılmaz bir parçasıydı. Kimi çocukların yaz tatilini bir yolculuğa çıkmayı iple çekmeleri gibi ben de çocukluğumda karın yağmasını beklerdim. Dışarıya, sokaklara çıkıp karda oynayacağım için değil, kar altında şehir bana da daha güzel gözüktüğü için. Bu güzellikten şehrin çamurunun, pisliğinin, çatlaklarının ve bakımsız yerlerinin örtülmesindeki yenilik ya da şaşırtıcılık duygusundan daha çok karın şehre getirdiği telaş ve hatta felaket havasını kastediyorum. Her sene 3-5 gün yağmasına, şehrin bir hafta 10 gün kar altında kalmasına rağmen kar her seferinde İstanbulluları ilk defa yağıyormuş gibi hazırlıksız yakalar, yollar kesilir, savaş ve felaket zamanlarında olduğu gibi ekmek fırınlarının önünde hemen kuyruklar oluşur ve en önemlisi bütün şehir aynı konunun. ...karın etrafında bir cemaat duygusuyla... ...birleşirdi diyor. Evet, doğru, Güzel hala davranıyor. hala da öyle aslında. Hatta Orhan Pamuk'un İstanbul'unda... ...Aragüler Arşivinden bu... ...boğazın e, sularının buz tuttuğu hmm. zaman... ...diye söylenir. Bu aslında şey... E, ...boğazın sularının buz tutması... ...değil, e, Karadeniz'deki... ...o buzullar geliyorlar. Rusya ve Bulgaristan sahillerinden kopan... ...buz kütlelerinin istilası. Doğru. 1954 kışı da yine aynı... ...bu şekilde ulaşım durmuş, odun... ...kömür bulunamamış, hmm. e, zincir... Sakmak çok uzun sürdüğü için doğmuşlara hücum eden ...halk iki katına çıkan... ...dolmuş ücretleri ödemek zorunda i̇şte kalmış. Hiç değişmemiş bir şey. Sanki. Yani evet o istikrarı... ...göstermek istedim. Bu fotoğrafları da Cengiz Kahraman Arşivinde... De ...bulduk Twitter sayfamızda. Yayınlanacak. Hı -hı. Şimdi Dikleriz. kışı bitirirken... ...aslında bu kapatması... ...örtmesi de sembolik anlamı sanatta... ...çok yer buluyor gibi. Bir yandan... ...mağduriyet, yoksulluk ve geçit vermeme... ...başlığı var. Hı -hı. Bir de bir hem korkunç... ...hem güzel estetik bir malzeme olarak... ...kışla karşı karşıyayız. Özellikle... ...filmlerde buna rastlıyoruz. Ve... Mesela Game of Thrones çok güzel kullanıyor kışı. Winter is coming dediler dediler. Geldi, evet. geldi, geliyor. Ee, Keza Karlar Kraliçesi e, çok tutan bir film oldu. Neredeyse sırf kardan nemalandı. E, Narnia günlüklerinde bir beyaz cadı var. Çok sevdiğim Tilda Sivinton'ın oynadığı. E, neredeyse filmin bence en estetik sahneleri bu karın olduğu sahneler. Hmm. Keza Sibirya Ekspresi, Kutup Ekspresi gibi filmler de e, bu güzellik üzerine evet. kurulu gibi. Sayfamızda e, ressamlardan e, Karl Larson'la İsveçli, e, Norveçli Knut e, Borgslein'in, yanlış telaffuz etmeyeyim. İsveç var, Aa, yani. Evet. Özellikle Henning Banker. Evet arka fonunda hep kışı kullanan evet. e, bu isimler bu görüntülere Twitter sayfamızda da e, rastlayacaksınız. E, Edebiyatta e, sanatta Türk şiirinde e, kar imgesi kış imgesi bu da bir başka programımızın konusu olsun <gülüyor> mu? Diden bir programda da Daha Çünkü Cenab-ı Şayabettin'in elhanış itası var. Yol filmi vardı. Aa, Aa, evet yol. Derman filmi Şerif Görev'in Bir istiyince... program daha e, yapmak mümkün aslında. Yok, <gülüyor> Biz efendim. Yine de kışı bitirelim artık. Ee, karı kışı sadece keyifle yaşayan zamanlar diliyoruz. Hepinize hoşçakalın. İyi haftalar. İyi haftalar.